Kıymetli seyirciler hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ben ve değerli kardeşlerimle birlikte Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin İslam dairesi içerisinde bizler için ifade etmiş olduğu anlamı ve Peygamber Aleyhisselam'ın bizlere bırakmış olduğu mirası bizlere ulaştıran bizim de Peygamber Aleyhisselam'ın yoluna tabi olmamıza vesile olan bilginlerden geçmiş ulamamızdan bahsetmek suretiyle Baştan itibaren ele almış olduğumuz konuları devam ettiriyoruz. Bugün de inşallah Allah nasip edersem hadis kitaplarının yazarlarına nasıl bir bakış açısına sahip olmamız gerektiğiyle ilgili olarak yine kardeşlerimle birlikte sizleri bilgilendirmeye, beraber yardımlaşmak suretiyle sizlere faydalı olacağını düşündüğümüz bazı hususları arz etmeye ve geçmiş ulemanın kalbimizde, gönlümüzde sarsılmaz bir yeri olduğunu, onlara bizim şükran borçlu olduğumuzu tekraren, tekraren, tekraren Göstermeye inşallah gayret edeceğiz. Değerli seyirciler öncelikle şunu ifade etmiş olayım. Bu bizim için de sizin için de genç kardeşlerim sizin için de bir prensip olsun. Biz geçmiş ulemanın hayatına bakarken yazmış oldukları kitapları değerlendirirken önümüze temel iki kriter koyuyoruz. Öncelikle yapmaya çalıştığımız şey şudur. Ele aldığımız kitabı olan bir insanı önce tanımaya çalışıyoruz. Yani şunu hiçbir zaman yapmıyoruz. İşte kitaplıktan klasik döneme ait bir kitap alıyoruz, onu okumaya başlıyoruz. Bizim yöntemimiz bu değil. Bizim yöntemimiz nedir? Önce o kitabı yazan kimseyi tanımaktır. Çünkü o kitabı yazan kimseyi tanıyacak olursak onun üzerinden kitaba ulaşmak, o kitabı daha iyi bir şekilde anlamamız açısından bizlere son derece faydalı olur. Bunu klasik bütün kitapları okurken bir prensip olarak edinmemiz gerekir. Yani Gazali'nin İhya'sını okuyacaksın mesela. Hocam, önce ne yapman gerekir? Önce Gazali'nin kendisini bilmen gerekir. Bu haftaki, Kim bu Gazali? Bu haftaki başlığımız ne hocam önce? Ya oğlum ben yine vallahi unuttum ya. Evet, biz tahtaya aziz seyirciler her dersimizin, her programımızın başında ders moduna girdim. Bunlar benim öğrencilerim ha. Bunlar öyle dışarıdan derleme toplama adamlar değil. Bunlar fakültede de benim öğrencilerim. Ben e, her programa başlamadan önce bu lehvaya değerli kardeşlerimizden birine bir şeyler yazdırıyoruz. O bizim, o programın adeta simgesel ifadesi olmuş oluyor, mottosu olmuş oluyor. Safa'ya yazdırıyorduk ama Safa'nın Hocam Sefa Muhammed'in yazısı ya gerçekten abi. güzel hocam o yazsın ya. Hani Hı? beni yokluktan çıkarıyorduk da Muhammed'in yazısı gerçekten güzel. Sefa'yı azledin hocam. Peki, <gülüyor> Sefa'yı biz azletmiş olalım. Dönüş olmayacak bir şekilde azlediyoruz. Sen gel. Evet. Ya zaten Sefa çok yazmıştı bugüne kadar. Evet. Çok bekledik onu. Evet, 7 bölüm yazdı, doğru. Gel. Şu tebeşir al. Şöyle bir şey yazalım. Dünyalık beklemeden, İslam'a hizmet eden geçmiş ulemaya selam olsun. Dünyalık beklemeden, İslam'a hizmet eden geçmiş ulemaya selam olsun. O bunu yazarken ben de sevgili seyirciler sizden Hz. Peygamber aleyhisselam bir hadisini hatırlatarak başlayayım. Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki İslam. benden işitmiş olduğu sözü benden işitmiş olduğu sözü işittiği gibi, yani elinden geldiği kadar Peygamber Aleyhisselam'ın sözünde herhangi bir değişikliğe uğramasına tahammül edemeden, ona sıkıca sarılmak suretiyle başkalarını aktaran insanlara Allah rahmet etsin, onların yüzlerini kıyamette ak etsin diyor Peygamber Aleyhisselam. Yüzleri nurlu olsun diye Peygamber Aleyhisselam'ın bir duası var. Esasında bu bizim sohbetimizle ilgili bize bir yol açıyor. Şöyle bir yol açıyor. Hadisçiler Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bu buyruğuna imtisal etmişler, sarılmışlar, tutunmuşlar. Bunu hayat prensibi edinmişler ve Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleri bize kadar, bak biz son dönem Müslümanlarız. Bize kadar gelmesi için ellerinden gelen gayreti göstermişlerdi. İnşallah onlar Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bu buyruğunda belirtmiş olduğu ilahi masara lütfa inşallah erişirler. Buyur. Hocam ben hadis alimlerimizle alakalı bir soru soracaktım da. Şimdi baktığımız zaman mesela en göze çarpan mesela İmam Buhari. İmam Buhari hayatın ömrü, ömrünün büyük bir kısmını hadis çalışmalarına ayırmıştı. Aynı şekilde diğer hadis alimlerimiz sadece bir hadisin rivayetini yani o rivayetin sıhhatini öğrenebilmek için bulunduğu belgeyi terk edip uzak beldelere yolculuklar yapmıştı. Ancak özellikle günümüze geldiğimizde bu çabalar göz ardı ediliyor ve bir takım tenkitte bulunuyor. Yani şey, şu söyleniyor hadis alimlerimiz dünyalık çabalarını göz önünde bulundurarak bu yolculukları bir hileleri yapmıştır. Bu konu, bu konu hakkında ne söyleyebiliriz hocam? Sen şimdi o, o sorunu zihninde tut. Tamam. Aziz seyirciler ben bir iki bir şey diyecektim. Ben onlar demem lazım. Şimdi seyircilerimiz de zeki insanlar senin sorunu onlar da sen de zihninde tut. Ben ilk önce söyleyeceklerimi söyleyeyim ondan sonra sana cevap Tam, Tamamdır tamam. hocam. Evet, Elbette tamam olacak yani sonuçta <gülüyor> ben konuşuyorum Burak'ım benim. <gülüyor> evet. Bir de size onay veriyor hocam. Evet. Şimdi aziz seyirciler az önce dedim ki, klasik dönemlerdeki bir kitabı okumadan önce, tabii siz de unuttunuz bağlamı. Yani ben buna tekrardan... Hayatlarını dönme, aklı, araştırıyorduk. Şimdi ben hatırlattıktan sonra sizin söylemenizin bir kıymeti yok. Ben şimdi buna dönmeseydim, siz benim o konuyu yarım bıraktığımı anlayacak mıydınız? Evet hocam, hocam burada hocam. not var. Not tutuyor musun? Tabii ki. Hocam defterleri... Şimdi bu arkadaşlar, bu bakkal defteri işletmiş eskiden o yüzden... <gülüyor> Hocam Kuralı geçenlerde e, evet. bu rivayet üzerinden hani ilerledik not tutmanın ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Hani buradan çıkarsak daha sonra sorarlar da yanlış rivayetlerde bulunmayalım diye rivayetleri not tutuyoruz. Yani. yani ben şu anda bu programda size şaşırıyorum. Derslerde yani bu derece performansınız. Hocam bakkalcı yani değiliz ama de biz de tutuyoruz. Olabilir, evet. Hocam büyük ihtimal. Az seyirciler şimdi. Klasik dönemlerdeki bir kitabı okumadan önce yapacak olduğumuz bazı şeyler var. Şimdi ben hadis bilginlerine getireceğim. Bu anlatacağım şeyi senin sorunda unutmuş değilim. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey şu. Bir, yazarın hayatını okuyacağız. Yazarın hayatını okurken şunları öğrenmeye çalışacağız. Bir, itikadi düşüncesi nedir? Nasıl bir yaklaşım benimsemiş? Fıkhi olarak yaklaşımı nedir? Bu çok önemli. Çünkü her insan her insan kendi düşüncelerini kitabına yansıtır. Doğru mu? Yani ben size şöyle bir şey desem, ben şimdi 30'a yakın kitap yazdım, tercüme ettim. Ben o kitapları yazarken tamamen zihnimi arındırdım, böyle enbiya yokmuş gibi kitap yazdım desem, inanır mısınız bana? Hayır. İnanmazsınız. Benim kafamda zaten oluşmuş olan bazı şeyler var, yaklaşımlar var. Ben onları kitabımda usulünce, usulünce, usulünce size veriyorum. Kitap bitirdiğiniz zaman, <gülüyor> siz de gibi. benim gibi düşünmeye Başlıyorsunuz genelde etkilersem size. Etkilemezsem bir şey yok. Şimdi Dolayısıyla önce yazarın fikri ve fıkhi yaklaşımını mutlaka göz önünde bulundurmamız lazım. Onu tanırsak kitabını okurken ki bizim anlamamız, o kitabı çözümlememiz çok daha rahat olur. Birincisi bu. İkincisi yaşamış olduğu şehri bileceğiz. Hangi şehirlerde yaşamış? Niye yaşamış olduğu şehri bileceğiz? Çünkü... Arkadaşlar, değerli kardeşlerim yaşamış olduğu şehri bilirsen o şehirde yaşanan problemleri, itikadi kelami tartışmaları, fıkıh tartışmaları göz önünde bulundurursan, şunu düşünebilirsin. Ha, Demek ki bu kitabı yazan insan onları da gördü, onlara da bir cevap vermek yanlış ise onlar kendisine göre veyahut da doğru görüyorsa onlar teyit etmek için de kitabına mutlaka bir şeyler koymuştur. Ne yapıyoruz biz? Yazarı inşa ediyoruz şu anda. Üçüncü olarak yapacak olduğum şey şudur. Yaşamış olduğu şehirlerdeki siyasi iktidarları bileceğiz. Siyasi iktidarlar bilirsek bunun faydası bize şu olur. Siyasi iktidarın mesela yaklaşımı nasıldır? Özellikle inanç noktalarındaki yaklaşımı, fıkıh noktasındaki yaklaşımlar nasıldır? Bu kitabın yazlarını etkilemiş midir? Veya kitabın yazarı, adam zalim bir insan ise, diyelim ki bir şehrin ne bunun zalim bir insan ise ondan çekinerek acaba bazı şeyleri yazmamış olabilir mi? Bu da önemli. Üç, Dördüncüsü kısa geçiyorum bunları. Dördüncüsü de şudur. O kitabı yazdıktan sonra dünyalık bir hediye almak için onu idareci, sultan, halife her kim ise bulunduğu yerde onu hediye etmek için ondan da bir şeyler almak için o kitabı ona hediye etmiş midir? Çünkü hediye etmişse biz bunu tespit edersek o zaman ne yaparız? Bir takım endişelere sahip oluruz. Nedir o? Bir menfaat söz konusu Heh. gibi duruyor. Hani bir menfaat söz konusu Heh. şey yapmış gibi oldu. Yani orada bir alim duruşu eksikliği söz konusu olur. Bu dört tane prensibi biz her klasik kitap okurken göz önünde bulunduracağız. Hadis kitaplarının, yazarlarının hayatlarını okurken de kitaplarını geçmeden önce de bunu mutlaka göz önünde bulunduracağız. Şimdi bu dört kriteri biz bütün hadisçilere taradığımız zaman bu dört madde içerisinde dört madde içerisinde onlar olumsuzlayacağımız Olumsuzlayacağımız hiçbir örnek elimizde yok ama şu var ben dedim ki Enbiya bir kitap yazdığı zaman o kitap ile mutlaka Okur kitlesine bir mesaj vermek ister Haliyle de sen şunu diyemezsin İmam Buhari kitabı yazdı, Sahihini yazdı, İmam Müslim yazdı Hiçbir mesaj vermek istemiyor böyle bir şey diyebilir misin? Hayır. Diyebilir misin? Hayır. Diyemezsin. Çünkü hadis kitaplarının yazarlarında bir mesaj verme Endişesi var Arzusu var nedir? Ben hadisleri, sayı olan hadisleri çeşitli kriterler altında toplayacağım ve bunlarla kitabımı okuyan insanlar aziz peygamber Aleyhisselam gibi yaşatıp onlar gibi onun gibi konuşturup peygamber Aleyhisselamın çizgisine çekmeye çalışıyorum. Böyle bir mesajı vardır. Bütün yazarların ve hadis kitaplarının yazarlarında böyle bir mesajı vardır. Dolayısıyla hadis kitaplarına baktığımız zaman neyi mesaj olarak bize vermek istiyorlar? Hadisçilerin bütün hadis kitapları yazarları aziz seyirciler hepsi el hadis dediğimiz aziz peygamber aleyhisselamın hayatını birebir tatbik edip onun gibi yaşamı arzusunda olan insanların peygamber aleyhisselamın bu çerçevedeki rivayetlerini bir araya getirmek suretiyle bizim önümüze koymalarıdır. Çabaları budur. Hocam bir sorum olacak şu yani hadis kitaplarıyla ilgili. Yani Daha birinci soruya cevap vermedik ama. Yani Söyleyeyim de hani beraber... Biliyorsun evet, mikrofonu alıp bekle yani. Evet buyur. Kusura evet, bakmayın hocam. Hocam. Evet. hocam şimdi aslında daha çok yaşadığımız bu devirden evet. e, bazı güruhlar hocam hani hadisi inkar eden bazı güruhların yanısına... O ifadeyi kullanmayalım ya bizim dilimiz biraz neziy olsun değil mi evet. Safa? Yani, yani ben hatırlarsınız derslerde de bunu ifade ediyorum. Biz sen tabii güzel bir amaçla onu kullanıyorsun ama ya bizim Müslümanlar şöyle bir uslubumuz olması lazım. Bir kere yaklaşımı, ifade tarzı, kabulleri nasıl olursa olsun bizim gönül defterimizde üstü çizili bir Müslüman olmayacak. Şurası İslam dairesi olarak hep tanımlıyoruz ya dersimizde. Evet, Ve yapalım. hiç kimseyi de bu dairenin dışına itmeyelim. Yani bir nevi yani niyet okuması yapma. ha, yapmayalım. Yani herkesi samimi olarak kabul edelim. Bize ne kadar ters gelirse gelsin bunu da şunun için yapıyoruz. Diyelim ki, sana göre çok aykırı şeyler söylüyor karşıdaki insan. Ama senin derdin nedir? Onu ikna etmektir. Orta halkaya getirmektir. E bunu istiyorsan ona yaklaşımın Hz. Peygamber Hz. Musa ile Harun'a ne dedi? فَكُولَا لَوْ قَوْلًا لَيْنَا İkiniz ona gittiğiniz zaman Firavun'a güzel tatlı bir dille وَلَوْ كُنْتَ فَدَّنِ غَلِيْزَا الْقَلْبِ لَنْ فَدُّوا Sen kaba saba bir adam olsaydın diyor Allah Peygamber aleyhisselam etrafında kimse kalmazdı. Dolayısıyla bu usûbu, tatlı usûbu günümüz Müslümanlar özellikle buna çok muhtaç. Bu bir ara izah olsun. Senin ben niyetini elbette ki evet. biliyorum. Sana katkı olsun diye söyledim. Şimdi buyur. E, şimdi hocam hadis kitapları e, yazılırken zaten büyük bir çabayla yazılmış. Biz bunun farkındayız evet. da yani izleyicilerin de bir bilgi sahibi olması için yani siz de bir açıklama yaparsanız çok sevinirim. Yani bunların arkasında büyük bir çaba yok mudur sizce de? Yani ya çabasız atlamalı. hiçbir bir şey yok mu ya biz şimdi aziz kardeşim sana cevap vereceğim şimdi evet, su, şu söyleyeceğim cevabım değil. Biz şu programı yaparken şimdi sayın seyirciler siz ne zannediyorsunuz biz içtik kahvelerimizi taktık mikrofonlarımızı oturduk buraya. Burada muhabbet yapıyoruz bunun arka planı yok mu? <gülüyor> Sabah namazından uyumadan çalışıyoruz hocam. Ben bu programı yapmak için arkadan şimdi dediği gibi sabahtan beri ayaktayım yani sorular hazırladım bak elimde kağıtlar var bir hazırlık yapıyorum altı üstü. 45-50 dakikalık bir programdan bahsediyoruz. Sen şimdi bir hadis imamından, bir Buhari'den, bir Müslim'den bahsedeceğin zaman biraz da düşünmelisin. Yaptılar rihleler yeter hocam. Onlar hepsine geleceğim ben şimdi Allah'ın izniyle. Hepsine cevabını vereceğim ama sen ilk önce bir o sorunu bir daha bir <gülüyor> sorsana. Hocam? Hocam, Sevgili seyircilerimiz unutmuştur. Şimdi onun bir cevabını verelim. Onun hakkından gelelim sonra sana, sana gelecek. Evet. Evet. Ee, hocam baktığımız zaman şimdi e, mesela İmam Buhari Ömrünün büyük bir çoğunluğunu hadis yolculuklarına, hadis çalışmalarına ayırmış. Aynı şekilde diğer hadis alimlerimiz de bir hadisin sadece bir rivayetini tahsis etmek için yani kendi beldelerinden çok uzak beldelere yine hadis yolculukları yapmış. Ancak yani günümüzde şu, şu da görülüyor bu hadis yolculuklarının, bu ilmi çalışmaların arkasında. E, İmam Buhari ve benzeri hadis alimleri bunu dünyalık çabaları, yani dünyalık menfaatleri uğruna bu e, çalışmalarda, e, İştiğal olmuş. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konuyu nasıl izah edebilirsiniz? Bunu bütün e, seyirci kardeşlerimizin anlatmaya gayret edeceğim şeyleri biraz dikkatli dinlemelen istirham ediyorum. Sizden de aynı şey istirham ediyorum. Arkadaşlar, bizim klasik kitaplara baktığımız zaman sadece hadis merkezi düşünmeyelim. Mesela Süyût'ye bakalım, işte Gazali'ye bakalım, aklınıza kim geliyorsa diğer i̇bn kuteybe'ye bakalım, şuna bakalım, Dineviri'ye bakalım vesaire. Bunlara bir bakalım. Bunlara baktığımız zaman şunu görü, şunu görüp ve kendimize sormamız gerekir. Bu kitapları yazanlar bunları hangi amaçla yazdılar? Bu temel sorumuzdur. Bakın klasik kitaplar okurken bizim temel sorumuz budur. Bu adam tırnak içerisinde bu kitabı niye yazdı? Niye yazdı? Hadis kitapları bağlamında ele aldığımızda, hani bir insan kitap niye yazar zamanımızda, çoğunlukla insanlar niye yazar? Herhangi bir probleme çözüm getirmek. Maddi çözmek. Problem çözmek de bunun yanında maddi olarak, maddi da, he, evet. günümüzde günümüzde insan ondan maddi bir getiri ister haliyle, haklı olarak. Ondan belki geçimini temin ediyor vesaire bir kazanç beklentisi içerisindedir. Ama biz klasik dönem kitaplarına baktığımız zaman aziz kardeşlerim, bir kere bütün bu çalışmaların, bu çok önemli. Rıza-i Buhari için yapıldığını görüyoruz. Arkadaşlar, değerli seyirciler, eskiden matbaa yoktu. Diyelim ki biz İmam Buhari zamanına gittik. Buhari sahihini yazdı. Buhari sahihini yazdıktan sonra matbaa yok ki. Buhari ne yapıyor? Bu kitap bitirdi ya şimdi diyelim ki yazdı bunu. Yazdıktan sonra kitapçılık işiyle uğraşan insanlar var veya öğrenciler kendisine geliyorlar. Onlar o, o kitabı tekrardan okutuyor. Öğrenciler İmam Buhari'nin nüshasını çoğaltıyorlar kendileri derste dinleyerek. Veyahut o kitap işini yapan insanlar kalemle tekrardan bunu çoğaltmak suretiyle bunu ticaretini yapıyorlar kitapçılar. Ama İmam Buhar'in buradan zerreyi, miskal, iğneyi ucunu batırsan ne kadar bir delik işgal ediyor ya o kadarlık bir maddi menfaati yok. Bu çok önemli. Yani bu bizim için ne ifade eder? Bir kere bizim için şunu ifade eder. Bu adamların derdi, bu adamların derdi, bayanlar da var işlerinde, tek dertleri var. O benim sohbetimin başında, Naddarallahu İmran semi'a makalati fevaha fe'daha kemaa semi'aha. Hazreti Peygamber Ali Sallallahu Aleyhi efendimizin Aleyhissalatu Vesselam onun sözünün vurgulamış olduğu sevaba nail olmak dolayısıyla maddi bir beklenti kesinlikle burada yok. Ama bu bizim için zamanımız insanlar için bunu zihin dünyamıza canlandıramadığımız için çok fazla bir şey ifade etmiyor. Ama bir o döneme gidelim yani insanların yaşamış oldukları döneme Dünyevi hiçbir beklenti beklemeden büyük bir çaba içerisine giriyorsun, böyle bir kitabı yazıyorsun ve bize Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerinin ve sünnetlerinin ulaşmasına vesile oluyorsun. Peki hocam, böyle bir çalışma yapan insana karşı bizim bakışımız Allah için söyleyin ya. Yani burada hani birbirimizi tanıdığımız için değil, yalnız diyelim ki hadisi ilgili de değil, adam matematikle ilgili yazmış olsun. Ne bileyim uzay bilimleriyle ilgili yazmış olsun, dünyevi bir beklent içine girmeden böyle bir kitap yazsa bize insan bıraksa, bizim bu kimseye karşı bir insan olarak bakışımız nasıl olması lazım? Hakkını vermemiz lazım. Hakkını vermemiz lazım ya. Bizim İmam Buhari olsun diğer bütün geçmiş ulamamıza karşı her zaman vurguladığımız şey, saygılı olmamız, edepli olmamız gerekir. Bize düşen şey budur. Ayrıca şunu unutmayın bakın,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 Hani ne para için ne şöhret için o kırbaçlar yenmezdi ya da o hani o kadar yıl hapiste yatılmazdı. Yani o ne kadar hürmet etsek onlar için azdır hmm. bence. Tabi bütün bunlar biz söylerken Safacığım sana da aldım mikrofonu söz vereceğim ama bütün bunlar söylerken biz şunu demiyoruz. Yani bu insanları kutsayalım. Bunlar böyle dokunulmaz, hiç haklarında bir şey denmez bir Adam insan. de öldür budur. hakkını ha. yeme işte. Ölçümüz budur. Biz bilim ahlakı içerisinde yanlış bulduğumuz bak bilim ahlakı içerisinde yanlış bulduğumuz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 yani gösteriyor bu çok önemli bir şey. Evet. Şimdi biz bu imamlar dedik ya maddi bir şey beklemediler. Sana daha gelmedim ha. Seni unutma. Bendeyiz hocam. Daha. Sendeyiz daha. Bendeyiz evet. Hocam Ömer'in evet. sorusuna başlarken şey dediniz. Rızayı bari için. kişiler yüzünden işte ilerleyemiyoruz Ama şey, konu şöyle evet. arkadaşlar mı tenzih ederim? Bende nakıs kalır Rızayı bari için dediniz ya. Yani e, konuyla Rızayı bari'nin ee yani Rızayı bari kelimesi için bütün konu aktı. Rızayı bari tam olarak ne? Allah razı olsun. Ya özellikle niye mesela Allah rızası demiyorsunuz? Rıza Allah'ın, Rıza mesela sadece Allah şu ismi. Var. Özel bir nedeni var. Bari'nin anlamını soruyor Bari'nin anlamı. Evet. rızayı Halik. Şu var, benim şöyle bir yöntemim var. Ben kitaplarımda mesela eskimez, eski dilden kelimeler serpiştirmeyi çok seviyorum. Mesela sen farkında değilsin. Benim bir kitabımı okuduğun zaman ben sana tedavülde olmayan en az 20-30 tane kelime öğretiyorum. Sen farkında değilsin. Benim amacım şu. Zamanımız gençler, mesela... Elmalını, hak dini, Kur'an dilini açın. Çoğu genç ilahiyat tahsil de almış olsa bu kitapları okurken anlamakta zorlanıyor. Hocam, Benim amacım onları anlaşılabilir bir hale getirmek zaten. için çaktırmadan böyle yapmaktır. Bu kelimelere bir de alışkanlığım var tabii Dilim sürekli bunlar. Bu, bu ilim, ilim tahsilinde bulunanlar için büyükler şöyle söylemiş. Hani kavminin lisanıyla konuşmayana fütuhat nasip olmaz. Aslında biraz da evet. kullanmak i̇şte, gerekiyor galiba. Evliyaullah'tan işte... <gülüyor> Estağfurullah. Hocamızın sözünü <gülüyor> kaydedelim. Estağfurullah. Evet az seyirciler çok dağıtmayalım. Bak ben konuyu toparlayamıyorum. Yarım kalıyor. Evet. Daha benim sorum var hocam. Oğlum dur şunlar birincisinin <gülüyor> hakkında hakkından gelemedi Daha evet. bana gelmedi. Şimdi kıymetli kardeşlerim dedik ki biz az seyirciler dünyevi bir beklenti olmaksızın bir yolculuklar yaptılar. Şimdi ben size çok basit bir örnek vereceğim. Sadece İmam Buhari'den örnek vereceğim. Yani bu insanların çekmiş oldukları sıkıntılar çileleri göz önüne getirmemiz için. İmam Buhari'nin Yolculuklarından bir tanesini ben topladım. İmam Buhara şuradan çıktı. Buhara'dan, bugünkü Özbekistan'dan çıktı. Uğramış olduğu şehirler var. Zamanı almamak için sadece isimlerini söyleyeceğim. Aralarındaki kilometreleri söylemeyeceğim. Belha gidiyor. Oradan Merve geçiyor. Oradan Neysabur'a. Oradan Re'ye geçiyor. Oradan Vasıta geçiyor. Oradan Basra'ya. Oradan Küfe'ye. Küfe'den Bağdat'a. Oradan Medine'ye. Medine'den Mekke'ye. Mekke'den Cidde'ye. Cidde'den Deniz Yolu'yla İzhar'a. İzhar'dan Fustata. Fustat'tan Askalane, Askalan'dan Kayseriye'ye, Kayseriye'den Şam'a, Şam'dan Bağdat'a, Bağdat'tan tekrardan aynı güzergah üzerinden bakın ben hey maşallah hocam. Bakın ben uğradığı yerleri söylerken hızlı, hızlı söylüyorum zamandan ikisat olsun diye. Tabi siz de beni dinliyorsunuz. Hoca şehir isimleri sayıyor. Aziz kardeşim ben sana şehir isimlerini sayıyorum ama şöyle düşün. İmam Buhari bu yolculukları Neyle yaptı? Uçağa mı bindi? Arabayla da yapmadı. Otoban mı vardı? Otoban Hocam şu vardı. zamanda bile yolculuğu Yarınca yapamaydı. Yanımda soğuk sular mı vardı? Dondurma mı yalıyordu giderken? Hayır. Nasıl? Bu size saydığım şehirler var ya hani gitti bir de tabi bunun geri dönüşü var. Kıymetli seyirciler tam 14.000 bin kilometre yapıyor. Bakın İmam Buhari'nin bu saymış olduğum hadis toplamak için yapmış olduğu bu yolculuktaki gitmiş olduğu kilometre 14 bin! Hiç böyle düşünmemiştik hocam ya. 14.000 kilometre yol yapıyor. Düşünmezsin tabi. Hoca öğrenci arasındaki farkı o. Ben hatırlatıyorum sana. 14.000 kilometre neyle yaptı hocam? Bir kısmını yayan, bir kısmını deveyle, bir kısmını atla, bir de yanında yiyecek olarak ne götürebilir bu insan? Kurutulmuş et, işte biraz su götürebilir kırbağıyla. O da her zaman sıcak olduğu için iklim. Sıcak suları içmiştir, gitmiş olduğu yerlerde hocam sersebil olmuştur. Hocam yani. biz... Perişan evet, olmuştur. Yani... Şimdi dolayısıyla bu insandan sen bahsederken Buhari sözünü ağzına aldığın zaman ya bununla alay edemezsin hocam. İmam Buhari rahmetullahi aleyh. Yani bununla alay edemezsin. Sen Buhari'den bahsederken bunu tahkir edici bir ifade kullanamazsın. Sen oturduğun yerde kalofelli ortada lambalar yanıyor. Sıcak çayını içerken bilgisayarın karşısında Buhari'ye ahkam kesiyorsun. Buhari'nin şahsiyetine yükleniyorsun. Bu yapılacak tahammül edilecek bir şey değil. En azından insani açıdan. iman açıdan bir tarafa koyuyorum. İnsani açıdan da tahammül edilebilir bir şey değil. Saygı denilen bir şey var ya. Bizim sürekli vurgulamış olduğumuz şey budur. Düşünebiliyor musunuz? Bakın bu sadece bir yolculuğundan bahsettim ben size. Aziz seyirciler, 10 yaşında babasını kaybediyor Buhari. Zengin bir aile. Anası sahip çıkıyor ona, babası yerine geçiyor. Bunu hocalara gönderiyor. 7-8 yıl Buhara'da, bugünkü Özbekistan'da eğitim alıyor. Ondan sonra bu kendisini bu işe artık vakfetmeye karar veriyor. Yediği sermayesi, babasından kalan sermayesi ve yollara dökülüyor. 40 yıl aralıklarla, sürekli değil. 40 yıl İmam buhari hadis toplamak için, yani sana Azzeyli Peygamber'in hadisleri sağlam bir şekilde gelsin diye çırpınıp duruyor İmam Buhari. Gidiyor, değerli seyirciler gidiyor. Gitmiş olduğu şehirlerdeki, işte hocaları buluyor, onların işte rivayet etmiş oldukları hadisleri topluyor, onların bir kısmını satın alıyor, hocalara okuyor, hocalar onu okuyor. Böyle bu şekilde büyük bir mecmua oluşturmak suretiyle büyük bir kütüphane oluşturuyor. Yani şu anda bizim elimizdeki olan kitap var ya, o kitap esasında toplamış olduğu bu 40 yıl zarfında toplamış olduğu hadisleri diyelim ki buraya yığdı. Daha sonra bunlardan bir seçki yapmak suretiyle meydana getirmiş olduğu bir kitaptır. Benim de bir sorum olacak hocam. Bir de şu var İmam Buhari ile ilgili. Onu da tamamlayayım da ondan sonra senin sonra cevap verdim mi? Yok. Sana daha gelmedik. Sen arada bir şey mi soracaksın? Hocam benim de sorum vardır müstakil hocam. bir soru aradık. sorabilir. Bekle o zaman. Bekle. Sıranı bekle. Şimdi İmam Buhari ile ilgili az seyirciler unutmamamız gereken bir şey daha var. İmam Buhari gibi insanlar duruşu olan insanlar. Duruşu olan insan ne demek biliyor musunuz? İnancından şu veya bu nedenden dolayı asla taviz vermeyen kişilikli insanlar. Bu büyük insanlar böyle. İmam Buhari nasıl? İmam Buhari Nehsabur'a geliyor. buradaki insanlar onun o bilgeliğini, yüksekliğini çekemiyorlar, tahammül edemiyorlar, kıskanıyorlar. Şehrin valisine onu hak diliyle ispitliyorlar. Ve İmam Buhari'yi buradan sürdürüyorlar. Sürdüren de yine hocalar. Çünkü alimlerin olduğu yerden bu söz bana ait haset ve fesat genelde eksik olmaz. Çok doğru da, bence hocam. Bu da genel bir tecrübedir yani. Alimlerin olduğu yerden haset ve fesat genellikle eksik olmaz. İmam buhari oradan gönderiyorlar. İmam Buhari bu sefer kendi memleketine dönüyor. Buhara'ya dönüyor. Fakat çok yüklü bir insan olduğu için dolu bir insan olduğu için orada da tahammül edilemiyor kendisini. Oradan da sürüyorlar. Bu da ne yapayım ne edeyim kendi köyüm ona Hartenk'e gideyim diyor. Giderken yolda vefat ediyor. Hastalanıp Şimdi bakın bütün bunları topladığımız zaman 40 yıl hocam bu işin çilesini çekmişsin. Dünyevi hiçbir karşılık almamışsın. Geçmişim onu, insanlardan azar yemişsin, fırça yemişsin hocam, kovulmuşsun. Sırf nedir hocam dert, sırf sana Hz. Peygamber selam buyruklarını sağlıklı güzel bir şekilde ulaştırmak. Eh bizim bu insana karşı takılmamız gereken bir edep var işte. Benim sürekli bahsetmeye çalıştığım şey budur. Bunlar duruşu olan insanlardır. Bakın ben size başka bir örnek daha vereceğim az seyirciler. Bildiğiniz gibi dört tane büyük mezhep var. Bunlardan bir tanesi de Maliki mezhebidir. Halife Mansur, Abbas Halifesi Mansur zamanında coğrafya çok genişlediği için illere, uzak beldelere Halife Mansur kadılar tayin ediyor az kardeşlerim. Kadılar tayin ediyor. Bir müddet sonra Halife'ye şikayetler gelmeye başlıyor. İşte diyor ki mesela sabur Kadısı şöyle bir hüküm verdi ama biz duyduk ki Merv Kadısı şöyle bir fetva verdi. İkisi birbiriyle uyuşmuyor aynı konuda. İşte ondan sonra Bağdat'taki şöyle fetva verdi. Bu şikayetler Mansur'a gelmeye başlayınca Mansur diyor ki ya bu karmaşaya bir son vermemiz lazım diyor. Bu bilginlerin aziz kardeşlerin duruşlarına örnek olsun diye bunu anlatıyorum size. İmam Malik'in vefatı da hicri 179'dur. Şimdi Halife abi hakikaten bir problemle karşı karşıya diyor ki ne yapsak ne yesek diyor. Medine'deki diyor bu büyük bilgin diyor İmam Malik'e dese ki ya sen bir kitap Ortak yaz. Sıkı. Bir kitap yaz bir fıkıh kitabı hadisler ışığında bir fıkıh kitabı yaz yani bir kanunname yaz daha doğrusu. Biz bunu nüshallarını çoğaltalım bütün illere gönderelim kadılar bundan sonra onunla amel etsin. Hocam zamanımızda bir devlet başkanı bir bilgine böyle bir teklifle gelse kanaatimce bu teklifi reddedecek insan yok. Yani çok az bulunur. Parası olmasa da şanı ha. şöhreti yeter hocam. Tabi hiç maddi bir şey olmasa dediğin gibi seni buyurduğun gibi hakikaten onun şanı şöhreti o insanı o çalışma yaptırır. Ama İmam Malik hocam çok hoş bir insan ya. Çok hoş bir insan diyor ki ben diyor böyle bir kitap yazacak olursam iki diyor bunu kabul etmiyor. Ben yazacak olursam bir diyor ben şimdi hadisleri göz önünde bulundurmak suretiyle, hadisleri bulundurmak suretiyle bir kitap yazarım. Bu sefer belki benim görmediğim hadisler var. Hocam şu bakışın güzelliğine bak ya. Belki benim görmediğim, bilmediğim hadisler vardır. O fetva veren falanca şehirdeki insan onu görmüştür. Onun vermiş olduğu fetva daha doğru olur. Dolayısıyla ben herkesi kitlemiş olurum. İkincisi de insanların ufuklarını daraltmış olurum. Niye? Ben şimdi bir hadise bakacağım, onun altına bir hüküm yazacağım. Bu bana göredir, ama diyelim ki hocam senin bakış açın farklıdır, daha geniş bakıyorsundur, en azından bazı meselelerdeki birikimi farklıdır. Mesela bizim Hanefi mezhebinde, Hanefi mezhebinde bütün mezhepler bizim de, Hanefi olduğumuz için dilimiz kayıyor öyle, kusura bakma sen Şafi'ye, evet sende bizdensin esas aramızda bir fark yok. Mesela Ebu Yusuf'un fetvaları, bu alışveriş, bizim muamelat dediğimiz meselelerde Hanefi mezhebinde daha fazla tercih ediliyor, kabul ediliyor. Niye? Şimdi Kadir Kudatlık yaptığı için Şeyhul İslam'la yani yaptığı için o halkın sorunlarını ve bunların çözüm yollarını daha iyi bildiği hiç için verdiği fetvalar daha sağlam oluyor. Dolayısıyla aziz kardeşlerim dolayısıyla bunu nereden söyledim ben? Bakayım bağlamı kaçırdık mı? İmam, İmam Malik'in görmediğim hadisler vardır. Hiç kimseden ses gelmiyor bak. İmam Malik İmam Malik, İmam Malik Safa, evet. bu gerekçeyle ben Diyelim ki bu hadise baktım oradan iki hüküm çıkardım. Belki Safa buna bakacak olsa belki buradan üç tane, beş tane daha hüküm çıkarır. Ben insanları kayıtlamayayım. Şimdi buradan benim demek istediğim şey şu. İmam Malik'in dünyevi bir beklentisi olsaydı, bu çalışmayı yapsaydı belki de Halife hocam, Halife Mansur belki de onu ödüllendirecekti. Ne yazıyorsa belki de ödüllendirecekti. Ama o hiç buna yanaşmadan ne yaptı? Bu teklifi reddetti. Sonra ne yaptı biliyor musun? Halifenin bu teklifini kabul etmedikten sonra sonra kendisi Halifenin beklemiş olduğu kitabı yazdı ama kendisine göre. Yani halifenin ihtiyacını, meramını karşılamak için değil. Bu bana göre böyledir diye muvatta adlı kitabını yazmıştır ama kendisine ait olan bir kitap Senin olarak. Senin için değil Allah için yazıyorum dedi yani. Ya arada bir çok güzel laflar ediyorsun Abdülbaki. Bugün de o laflardan bir tanesini yapmış oldun. Şimdi o, unuttuğumuz bir soru vardı arada. Siz aranızda ne konuşup duruyorsunuz ya? Hocam. Aldınız götürdünüz yine de merak ettiğimiz sorular var. Ya hocam dedim Te, ki benim hocam. Vermiyorsunuz şeyi. Benim sorma evet. daha cevap vermedi hocam diyorum ama karşı taraf. Ben seni unutmuş diyelim. Şimdi benim bir usulüm var. Ben ipleri açarım hepsini tek tek. Sonra onların hepsini birbirine bağlarım. Endişe etmeyin. Senin <gülüyor> de hakkından geleceğiz. Hocam, tamam. ben de, hocam arkadaşlar evet. sorularını peşin sordular. Ben de sorayım evet. da aradan çekileyim hocam. Yok. Aslında hocam şimdi. Sen o soruları bir, bir daha hatırlat da. Ya e şimdi. Dur bir dakika. Bir dakika. Sen bu arkadaşın sorusunu hatırlıyor musun? Hocam ben unuttum, sericimiz de unutmuştur. Bence tekrarlasın. Sen Allah'tan ben yazılan size hadis kitapları. programın başında bu arkadaşlar çok zekidir diye ifade etmedim. <gülüyor> İyi yapmışım. Evet. Hocam şimdi şu an ha. Hale bulunan bunun hadis kitapları yani sizce bunun arkasında büyük bir çaba var mı yani yok mudur sizce yani? Bunu seyircilerimizle bir olsun. bilgi sahibi olsunlar diye. Şimdi biz tabi az önce hatırlarsın, biz İmam Muharri Hazretleri ile ilgili e, kısaca hayatıyla bir kesit vermeye çalıştım. Az seyirciler hangi hadis kitabının imamına bakarsanız bakın aynı çileyi görürsünüz. Yani şöyle bir şey yok Az seyirciler. Diyelim ki İmam Müslim. Dedi ki ben bir hadis kitabı yazacağım oturdu. Ondan sonra elinde ne varsa bunlarla yazmaya başladı. Böyle bir yöntem yok. Bütün hadisçiler bakın istisnasız bütün hadisçiler klasik dönemlerdeki hadis kitabı yazan elimizde kitapları bulunan Nesaişin'den İbn-i ne, Tirmizi'ne Ahmet bin Hamel'ine varıncaya kadar bunların hepsi şehir şehir dolaşarak hocalardan hadis eğitimi almışlardır ve daha sonra bu toplamış oldukları hadislerden bir seçki yapmışlardır. Hepsinin bu kitapları ortaya koyarken arka planda ne var? Çok büyük bir çaba var. Çaba alın var, emek var, ter var, oturup... alın teri var, alın teri, alın, teri. alın teri yüzüme şimdi böyle yapacaktım fakat evet, makyaj evet. olduğu için boya gider diye Cam yapmadım. Kısacası, evet. yani oturup ilham beklemiyorlar, yol teperek kitabı yazıyorlar. Heh. Şimdi mesela aziz seyirciler Tarsus var ya Mersin'de Tarsus. Tarsus il mesela ili o zamanlar merkez idi. Abbas halifeleri yazları orayı sayfi olarak kullanıyorlarmış. Tarsus'un bizim İslam ilimlerde çok önemli bir yeri vardır az seyirciler. Burada burada mesela Ebu Davud 23 yıl, 20 20 yıl, 20 yıl Tarsus'ta İslami ilimlerin eğitimini yapmıştır. Daha sonra dönmüştür. Tamam, sanırım o medresenin hala kalıntıları falan orada duruyor diye biliyorum. Hani oranın varlığı Olabilir. Var. Evet. Evet. Şimdi demek istediğim şey bütün hadis alimlerine, bilginlerine baktığımız zaman aziz kardeşlerim hepsini tek tek saymama gerek yok ama bir tane örnek olsun diye mesela bir isim vereyim hani bu aradan bahsettik. Mesela İbn Mace var, Süneni İbn Mace var, Süneni yönetmen işaret ediyor. Süre azaldı diye dikkat alıyoruz sen yönetmen. Diyor ki bizim klasik kitaplara baktığımız zaman İbn Mace ile ilgili Bugünkü İran sınırları içerisinde kalan Kazvin'de doğuyor aziz kardeşlerim. Oradan Horasan, Basra, Bağdat, Küfe, Rey, Mekke, Medine, Şam ve Mısır gibi pek çok ili dolaşmak suretiyle hadisleri bir araya getirmeye çalışıyor. Ama orada ihmal ettiğimiz az önce benim kısaca değindiğim bir şey var. Şimdi diyelim ki İbn-i hocam yolculuğa çıktı. Geldi Filistin'e, Remli'ye geldi. Kimi tanıyor orada? Kimse. Yolda karşılaşacak problemleri hiç düşünüyor musun? Bir düşün. Eşkiyalar var. Eşkiyalar. Çöl soğuğu, çöl sıcağı. Ölme. Bir de şu var. Eski zamanlarda arkadaşlar bu Arabistan coğrafyasında her türlü hayvan yaşıyor biliyor musunuz? Aslan. Şimdi tabii Suudi Arabistan'daki A Müslümanlar mi? öldüre öldüre sadece çöl tilkisiyle çöl tavşanı bıraktılar. Gerisini hepsini katlettiler ama eskiden aslanından aklına ne geliyorsa filine kadar bütün hayvanlar bu coğrafyada yaşayan bir bölgeydi burası. Dolayısıyla hocam eşkıyası var, soğuğu var, sıcağı var, su bulamaması var. Ölüm tehlikesi. Ölüm var. tehlikesi var. Her şey var. Bu kadar hocam o zamanın şartlarını çöle hep geçiyorsun. Yani insanların olmadığı yerlerden gidiyorsun. Her an bir tehlike altındasın. Erzurum'ların diyeşiyle riks altındasın. Riks altındasın. Sonra diyelim ki geliyorsun bir şehre. Diyelim ki hocam Remli'ye geldin. Bir tek Allah'ın kulunu tanımıyorsun ya. Bir tek Allah'ın kulunu tanımıyorsun. Hocam iki yıldızlı, üç yıldızlı, bir yıldızlı oteller yok. Hanlar, hamamlar var. Sonra düşün, yerleşeceğin bir yer arıyorsun. Yemek yemek bir dert hocam. Çamaşır bir dert. Her şey bir dert. Ondan sonra gidiyorsun hocaları buluyorsun. Hocanın biri diyor ki ben hastayım. öte diyor karnım ağrıyor. öte gidiyor ki biz başladık dersi 10 gün önce bitsin sen bir sonra tekrar gel. Bütün bunları böyle zihin dünyamızda bir harmanlayalım ya. Hapim yani ]ciğim. bunu şunun için harmanlayalım. Biz İbn-i ederken derken, Nesai derken kimlerden bahsettiğimizi daha iyi anlamamız hocam için de bir, bir de işin bir de işin şunda. da sırada ben varım Abdülbaki <gülüyor> sorusunu unuttu hocam herhalde Abdülbaki <gülüyor> senin soruna geleceğiz ama Sormadım şu soruyu hocam. bitirmedim daha hocam yani programın zamanımız kalmadı biz soramayız ki ya ilk bizim elimizde ya sen merak etme evet şimdi şu iki örneği de anlatmam lazım ama sen en azından bir on saniye konuşmuş oldun soru sormuş kabul edebilir miyiz yönetmenim <gülüyor> evet şimdi İki örnek vereceğim size, bu az önce bahsettiğimiz maddi sıkıntılar var ya, bir de işin dayak yeme kısmı var. Şimdi biz hadis kitaplarını okurken bunları da göz önünde bulundurmamız lazım. Arkadaşlar İmam Nesai, İmam Nesai Şam'a geliyor. Şam'a geliyor, bakıyor ki bu Şamlılar, Şamlar Hazreti Ali'ye karşı böyle biraz olumsuz duruyorlar. Mesela. Hemen Hazreti Ali'nin faziletleri ilgili bir kitap yazıyor. Amacı şu, Hazreti Ali'yi Peygamber Aleyhisselam'ın damadı, amcasının oğlu 4. halife, onu da sevsinler diğer halifeler gibi. Kitabı yazınca olana diyorlar ki sen yazdın bir de Hazreti Muaviye ile ilgili bir kitap yaz diyorlar. Ben diyor öyle siparişen kitap yazmam diyor. Hocam İmam Nesai'yi bir dövüyorlar, bir dövüyorlar. Şimdi biz İmam Nesai'nin sünnelini okurken bunlar haberimiz yok tabi açıyorsun öyle atıp tutuyorsun kahramanlık yapıyorsun oturduğun yerden. Hocam bunu bir dövüyorlar. Çok uygunsuz yerlerine vuruyorlar. Artık orada yaşaması imkansız hale gelince oradan Mekke'ye gidiyor. Mekke'ye gidiyor. Bu bir. Bir de imamımız Şafii ile ilgili. İmam Şafii Hazretleri ile ilgili bir şey anlatmam lazım. Onu da söylemesem eksik olur. Arkadaşlar İmam Şafii Hazretleri Bağdat'tayken Yemen'e gidiyor. Yemen'e gidiyor ilim tahsili yapmak için, orada bir takım hocalarla görüşmek için Yemen'e gidiyor. Bu arada Harun Reşit'e diyorlar ki, Halife Harun Reşit, İmam Şafi, Şafi olan kardeşlerimiz lütfen bunu dikkatli dinlesin. Allah'ın rahmeti ona olsun, o büyük imamı olsun. Harun Reşit'e diyorlar ki, Yemen'de diyorlar bazıları rafizi oldu yani aşırı şiileştiler. Bunlar olmayı. devlete baş kaldırıyorlar Şafii de işlerinde. Hı, evet hocam doğru. Biliyor musun? Evet ben biliyorum onu. Sen o zaman dinlemene gerek yok. Ben seyirciye döneyim. Diyorlar ki Yemen'deki insanlar rafizi oldular. Bunlar devlete baş başkaldıracaklar. de işlerinde. İmam Şafii bunu şey Halife Harun eşit bunu duyunca hemen bir müfreze çıkartıyor Yemen'e. Bir canlandırın gözünüzü aziz seyirciler. Bağdat'tan Yemen'e müfreze gidiyor. O günün şartlarında. Arabistan kıtasını kat ediyor. Gidiyorlar İmam Şafii'ye dokuz tane adamı yakalıyorlar zincirliyorlar. Bakın zincirliyorlar. Zincirleyerek, zincirleyerek bunları Bağdat'a getiriyorlar Halifen huzuruna. Fakat ilginç olan Harun Reşit de o anda Bağdat'tan çıkmış gitmiş Rakka'ya. Rakka kentine dedi ki onları yanıma getirin. Halife emri verdi. Bu sefer hiç zincirlerini çıkarmadan bir de Bağdat'tan bunları Rakka'ya götürüyorlar. Rakka'ya götürüyorlar. Halifen huzuruna çıkarıyorlar. Siz diyor bana isyan edecektiniz ha. Devleti devirmeye çalışıyorsunuz. Sırasıyla tek tek hepsinin hesaplarını alarak hepsini öteki tarafa <gülüyor> yolcu ediyor isyan ettikleri için. Sıra İmam Şafi'ye geliyor. İmam Şafii diyor ki ben diyor onlardan değilim diyor. Bana diyor böyle bir da bulundular iftira edildi diyor benim bunlarla ilgim yok diyor. Bu sefer İmam Muhammed de orada İmam Muhammed Hanefi mezhebindeki imamlardan olan İmam Ebu Hanife'nin öğrencisi İmam Muhammed de orada. Diyor ki İmamı Muhammed, ben diyor tanıyorum onu diyor, tanıyorum bu gerçekten bunlara katılmış biri değil, bu tam diyor, haza ilim adamı olan bir insandır, susuzdur diyor. Bunun üzerine şey diyor ki Halife harun bunu sana zimmet diyorum diyor İmam Şafii. İmam Şafii sana zimmet diyorum, biz iki üç gün bunu bir araştıralım bakalım dediğin gibi mi? Buna ne diyorlar, gözetim altında tutmak diyorlar ya bunu senin gözetiminde olsun diyor. Ben bunu araştıracağım 2 3 gün diyor. Araştırıyor Gerçekten öyle olduğu anlaşılıyor. İmam Şafii Hazretleri bir fıkıh imamı olması yanında aynı zamanda çok büyük bir hadisçi, hadis bilginidir. İmam Şafii Hazretleri aynı zamanda Hadi, çok büyük hadisi bir hadisi sistematikleştiren kişi olarak da Çok az seyirciler. İmam Şafii Hazretleri bu dine çok büyük bir hizmeti var. Hadis ilminin kurallarını, kaidelerini sistematik hale getiren ilk insanlardan bir tanesidir. O yüzden biz Müslümanlar bir hadis bilginin olmaz hasebiyle sen onu temsil ediyorsun öyle kabul edelim. Biz İmam Şafii Hazretlerine de borçluyuz. Şimdi ben şunu demeye getiriyorum esasında. Ya ben şimdi İmam Şafii'den bahsederken ben işte size diğer bilginlerden Nesai'den örnek verdim. Bunlar çektikleri sıkıntılardan, dayaklık yemelerinden pek çok örnek var ha. Sadece bu iki zikrettiğim insan zannetmeyin. Daha pek çok böyle zulme uğrayan bilginler var. Ya biz bunlardan bahsederken bunların bu hayat hikayelerini, öykülerini ne dedik ilk başta? Kitabı okumadan yazarını oku. Yazarını ok. Dolayısıyla bunları biz göz önüne getirecek olursak gerçekten onlara boşluğumuz anlarız sence. Muhammed Ali Kurt cevabını aldı. Abdülvaki sorsun artık. Yok, biri daha sen bir şey daha soracak mıydı? Hocam, soru şimdi, olan soru yani. soran Abdülvakiydi hocam yani. Soru soran Abdülvaki miydi? Evet. Son olarak şunu söyleyebiliyoruz mu yani? Hani bu kadar fedakarlık, bu kadar Azim, çaba, uğraş bunları gördükten sonra yani siz de vurguluyorsunuz hani oturduğunuz kalorifer başında işte ışık altında sıcakta sallamamak tabiri caizse biraz daha halk ağzıyla. Yani zamanımızı insanı geçmiş ulamaya biraz daha e, tepeden bakıp değersizleştirip yorumda bulunuyor. Yani bu bir kibir emaresi mi? Hocam sen sordun bir daha vardı burada bir daha mı sormuştu? Abdülbaki. Neyse, soran sormayan hepsine toptan cevap veriyorum. Sayın Yönetmenim buralar çok önemli, sen oradan bana işaret etsen de ben seni dinlemiyorum, biraz müsaade istiyorum. Şimdi az seyirciler, şimdi bizim zamanımızı yaşayan insanlarda böyle bir kibir hali var. Böyle yukarıdan bakma, her şeyi ben bilirim, en yüksek benim, her malumata ben sahibim, önceki alimden hiçbir kıymeti yok. Yukarıda, öldüler ya onlar kabirde ya, kabre yukarıdan bakmak hakikaten çok yukarıdan bakma oluyor, yukarıdan görüyorsun kendini. Kabre baktığın için, kabirdeki adam ayakta değil sonuçta. Ama yine ben bu edep dairesinde bizim bu bilginlere ne kadar borçlu olduğumuzu anlatmak için sizlere iki tane örnek vermem lazım mecbur olarak. Bir tanesi İmam Suyuti'den örnek vereceğim. Bir de İmam Gazali'den örnek vereceğim. İmam Suyuti az kardeşlerim 911'dir vefatı miladi olarak 1505 yılında vefat etmiştir. Şimdi bu insan 610 kitap yazmıştır. 610 tane kitap yazmıştır. Bu kitapların bir kısmı bize ulaşmamıştır. Hatta Kefe tusnal künefe, künefe tatlısı nasıl yapılır Ataylı. diye de evet künefe tatlısı nasıl yapılır diye de bir buçuk sayfalık bir risalesi vardı. Bazı kitapları otuz cilttir. Bazı kitapları az önce söylediğim gibi bir buçuk sayfadır. Şimdi bu insanı kitaplarına bakıyor zamanımız insanlara bir kısmı. Diyor ki, yahu şurada bunu demiş. Burada işte sağlam olmayan hadisler kullanmış. Kardeşim sen bu tespitlerinde doğru olabilirsin. Ama unuttuğum bir şey var. İmam Suyöti'ye o 610 küsur kitabı yazan kişi, senin eline ulaşmamış olan pek çok kaynağı kullanmak suretiyle kendisinden önceki dönemin bilgisini sana intikal ettirmiştir. Sen ona bir kere teşekkür borçlusun. Köprü vazifesi. Sana köprü vazifesi görmüş. Ya. İmam Suid o kitapları yazmamış olsaydı sen o tarihsel mirasa belki de ulaşamayacaktın. İkinci olarak İmam Gazali, özellikle ülkemizde, İmam Gazali İyyâsına bakıldığı zaman bir kısım hadislerin hakikaten zayıf olduğu, bir kısmında da hiç olmadığı hepimizin malumudur. Şimdi İmam Gazali'nin İyyâsına bakmak suretiyle miladi 1111 yapıyor, 505'tir vefatı. Baktığın zaman hakikaten bir kısım sıkıntılı hadisleri görürsün ama burada kendine sorman gereken şey şudur. İmam Gazali bu hadisleri kendim uydurdu haşa? Hı. İmam Hayır. Gazali İyyâ yazar aralara hadis mi uydurup ekledi? Hayır. İmam Gazali yapmış olduğu şey nedir? Kendisinden önceki yazılmış olan kitaplardaki bilgiyi, rivayetleri sana intikal ettirmektir. Sen şimdi bugün baktığın zaman Gazali'nin kitabındaki bazı rivayetleri mesela kaynağını bulamıyorsun. Evet. Bu ne anlama geliyor? İmam Gazali'nin yararlandığı kaynak hocam sana gelmemiş. Sen burada da İmam Gazali'ye hakkını, hakkını vereceksin. Ve şunu biz niye unutuyoruz? 505 dedim 1111 vefatı miladi olarak Gazali'nin, Gazali'nin biz Gazali'den sonra o beğenmediğimiz belki eleştirdiğimiz Gazali'nin ihyasının yanına bir ikinci Gazali ihyası koyabildik mi aziz seyirciler? Hayır. Bir ihyâ koyabildik mi? Beğenmediğimiz İmam Nevevi'nin Riyazu Riyaz ı yanına Şafiye'dir biliyorsun. Onun yanına bir Riyazu ı Salih'in koyabildik mi? Koyamadık. O zaman bize düşen şey nedir? Bize düşen şey elbette eleştirel bir bakış açısına sahip olmak güzel bir şeydir. İlim çünkü eleştirmek suretiyle gelişler, büyür, yayılır. Ama burada bizim bırakmamamız gereken nedir? Edeptir. O geçmiş ulemanın ortaya koymuş olduğu büyük çabayı görmektir. Evet. Şimdi süremizin bittiğini işaret ediyor sevgili yönetmenimiz. Kıymetli seyirciler zaman yetmiyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Zaman yetmiyor. Hocam bana ne sonra var. Alacağınız olsun. İnşallah bir sonraki programda bunu telafi etmeye çalışırız. Allah Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın peşinden bizi ayırmasın. Geçmiş ulamaya saygılı olan, onlara hürmet eden insanlar eylesin. Ve bizler aynı zamanda onların çalışmalarını da aşan, çağımızın insanlarının problemlerine çözümle üreten güzel çalışmalar yapmayı nasibi müesse eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.